As-salatu ve ala Resulillah Ve ala alihi ve sahbihi ve men valah Rabbi ba'd Rabbimize hamd edip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Salat ve selam ettikten sonra <gülüyor> İmam Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülvahad rahimahullah'ın Kitab-u Tevhid isimleri saadesine Yaptığımız mukaddimelere inşallah devam edeceğiz. Bir önceki meclisimizde Ehl-i Sünnet'e muhalif taifeler, fırkalar indinde tevhidin ne anlama geldiğini, onların tevhid sözüyle ne kastettiklerini anlatmaya çalıştık. Bugün de inşallah kıyamete kadar baki kalacak Yani hak tayfe olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat indinde tevhidin ne anlama geldiğini Ve tevhidin hangi kısımlara, bölümlere ayrıldığını anlatacağız. Bu kitab-ı tevhid yani kitabın ismi kitab-ı tevhid olduğu için öncelikle tevhidin hakikatiyle alakalı bir tasavvur zihinlerimizde oluşsun diye inşallah bu mukaddimeyi yapıyoruz. Tevhid kelimesi Tevhid kelimesi Arapçada vahhade yuvahhidu fiilinden türemiş bir mastardır. Şimdi bazı kardeşlerimize böyle bazen mastarlar söylüyoruz, Arapça köklerini söylüyoruz. Yani burada herkes Arapça biliyor mu? Bunları niye söylüyorsunuz? Böyle bir şey gelmesin aklınıza. Aramızda elhamdülillah Arapça bilenlerimiz var. Aramızda olmasa da bu derslerin kayıtlarından istifade edecekler arasında Arapça bilenler var. İnşallah bunları zikretmek o kardeşlerimize bir bıkkınlık vermesin. Tevhid kelimesi vahhade yuvahhidu fiilinden bir mastardır. Bu fiil yani vahhade veya bir şeyin vahid olması, ehad olması. Arapçada bu kelime bir şeyin tek yapılması. Bir şeyin tek yapılması. Veya bir şeyin tek olduğuna hükmedilmesi. Veya bir şeyi, bir şeyin tekliğe nispet edilmesi anlamları etrafında döner durur. Ehad kelimesi, vahid kelimesi, tevhid kelimesi bir şeyin tek fert yapılması veya bir şeyin tek ve fert olduğuna hükmedilmesi ya da bir şeyi tekliğe ve fertliğe yani vahdaniyete nispet edilmesi anlamlarında bu manalar etrafında döner durur. Bu tevhid kelimesinin ıstılahtaki, e, lügattaki anlamı. Arap dilinde. Madem ki şeriat terimleri Asıl itibariyle Arapçadır. Öyleyse bu terimlerin dindeki anlamlarını anlayabilmek, kavrayabilmek için öncelikle onların dildeki anlamlarının bilinmesi önemlidir. Bu tevhidin dildeki, lugattaki anlamı. Tevhidin ıstılahtaki anlamı, yani İslam terminolojisinde, dini literatürdeki anlamı Allah tebareke ve tealâ'yı Allah tebareke ve tealâ'yı kendisinin tek olduğu hususlarda birlemek ile kendisinin teklenilmesini emrettiği hususlarda birlemektir. Bir daha tekrar ediyorum. Tevhid, Allah Tebareke ve Teala'yı kendisinin zaten bir olduğu tek olduğu konularda bir ve tek olduğunu kabul edip itiraf etmek kendisinin birlenilmesini emrettiği konularda da onu bir ve tek olarak kabul edip Birlemek demektir. Bu tevhide yapılan tanımlardan bir tanesi. Dikkat ettiyseniz, inşallah tevhidin kısımlarını anlatırken buraya işaret edeceğiz. Bu tevhidin tanımı içerisinde Allah tebâreke ve teâlâ'yı iki yönden tevhid etmek var. Birincisi, zaten onun kendisinin bir ve tek olduğu hususları bizim itiraf ve ikrar etmemiz. İkincisi de onun kendisini birlememizi emrettiği hususlarda Onu bir ve tek yapmamız. Buna benzer bir tanımda biraz daha bu ifadelerin anlamları açılarak deniliyor ki Tevhid Allah Tebareke ve Teala'yı rububiyetinde uluhiyetinde ve isim ve sıfatlarında birlemek demektir. Allah Teala'yı Rab oluşunda Allah Teala'yı kendisine ibadet edilmesi hususunda ve Allah Teala'yı İsimleri ve sıfatları hususunda birlemek, tek yapmak demektir. Tevhid kelimesinin anlamı, dildeki ve şeriyattaki böyle. Burada bir meseleye işaret edeceğiz. Bazıları, tevhid kelimesinin bizim sürekli etrafında döndüğümüz, tevhid, tevhid diye etrafında dönüp duruyoruz ya, tevhid ve sünnet diyoruz, tevhide davet etmek diyoruz. Bazıları, muhaliflerden bazıları, Bu tevhid kelimesinin, tevhid sözcüğünün bu lafızın kitapta sünnette olmayan sonradan ihdas edilmiş, sonradan icat edilmiş bir lafız olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki siz kitaba bu sünnete uyduğunuzu söyleyenler öyle bir kelimeyi şiar edindiniz ki öyle bir kelimenin lafızın arkasına takıldınız ki o kelime hakikatte, kitapta, sünnette geçmiyor tevhid sözcüğüyle. Kitapta iman diyor. İman deniliyor. Allah'a iman deniliyor. Allah'ın tevhid etmek Denilmiyor diyorlar. Tabi ki bunu cahilliklerinden dolayı söylüyorlar. Kitap ve sünnetin naslarını bilmedikleri için biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde varid olmuş pek çok hadisi şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bizatihi tevhid lafzını kullandığını biliyoruz. Bilmeyenler de öğrensin diye diyoruz ki İmam Ahmet Rahimahullah'ın müsnedinde Rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Amr ibn Al As radiyallahu anhu ya diyor ki emmâ abuke babana gelince felew kana akarra bit tevhid baban tevhidi ikrar ediyor idiyse felew kana akarra bit tevhid eğer tevhidi ikrar ediyor idiyse ve anhu bu durumda sen onun adına sadaka versen وَصُمْتَ عَنْهُ Onun adına oruç tutsan fakat نَفَعَهُ ذَٰلِك Bu yaptıkların ona fayda verir. Ölmüş babası için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Hadisteki şahit bölümü neresine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer tevhidi ikrar ediyorsa yani tevhid bizim uydurduğumuz, çıkardığımız, ihtas ettiğimiz bir söz değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında kullanılmıştır. Başka bir hadis içeride, tirmizi de geçen Başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ye min ehlit an annar." Tevhid, tevhid ehli'l-ehlinden bir topluluk ateşe girecektir. "Ye kaumun min ehlit an annar." Tevhid ehlinden bir topluluk ateşe girecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları ne diye isimlendirdi? Tevhid ehli olmak ile, Yani tevhid ehli onun ininde de Kullanılan bir şeydir. Bu ateşe girecek olan tevhid, tevhid ehlinden bazıların ateşe gir girecek olması günahların ve masiyetin tehlikesini, bunların hatarını bize göstermektedir. Hadisin devamında deniyor ki ثُمَّ تُدُرِكُهُمُ Sonra rahmet onlara yetişir. فَيُخْرَجُونَ Ve ateşten çıkartılırlar. وَيُلْقَوْنَ عَلَى أَبُوَابِ الْجَنَّةِ ...sonra cennetin kapılarına bırakılırlar. Ve yufidu aleyhim ehlul cennetil mâ'e. Sonra cennet ehli onların üzerine su döker, su serper. Hadi i şeriften şahit neresi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları ne diye isimlendirdi? Tevhid, Tevhid ehli olmakıyla. Yine Sahihayn'de geçen... ...ibnü umar, İbn umar ...radiyallahu anhuma'nın rivayet ettiği... ...hepinizin indinde malum. Buniyel İslamu ala khamsin... ...islam beş temel esas üzerine... Bina edilmiştir hadisinde. Yine Buhari'nin bir lafzında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Birinci esas neydi? Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet etmek. Bu sahih ayında yani Buhari ve Müslim'de geçen rivayet. Buhari'nin bir lafzında deniliyor ki Alâ en yuvahhedallah İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Birincisi Allah'ı tevhid etmek temeli üzerine. Allah'ı tevhid etmek. Yani burada sahihayında ortak olan lafızda şehadet kelimesine karşılık ona mukabil hangi kelime kullanılmış? Allah'ı tevhid etmek kelimesi. Yine sahihayında <gülüyor> İbni Abbas radıyallahu anhumanın Yaptığı rivayette Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'nun Yemen'e gönderilme kıssasında bunu da biliyorsunuz. İleride de inşallah gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki: "Sen kitap ehlinden bir topluluğa gidiyorsun. Sali yekun <gülüyor> avvala ma tad'uhum ileyhi şehâdetü en illallah." Onlara davet edeceğin ilk şey ne olsun? la ilâhe illallah şehâdeti olsun. Aynı rivayetin, aynı hadisin İmam Müslim'de İmam muslimi sahihinde geçen başka bir lafzında deniliyor ki, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ ila أَنْ يُوَحِّدُ Onları davet edeceğin ilk şey, Allah'ı tevhid etmeleri olsun. Yine İmam Muslim'de geçen, Cabir radıyallahu anhunun anlattığı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haccını vasfeden, onun yaptığı hacc amellerini anlatan uzunca hadiste, Cabir radiyallahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesini şöyle isimlendiriyor. Diyor ki, lebbeyk Allahumma lebbeyk diye telbiye getiriliyor ya. Cabir radiyallahu anh diyor ki, fe bit tevhid. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tevhid ile ne yaptı? Telbiye getirdi. Telbiyeyi tevhid ile getirdi. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk dedi. Müşrikler de telbiye getiriyorlardı ama tevhid ile değil içinde Şirk vardı. Cabir radiyallahu an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in telbiyesini ne diye vasf fa Fe ahalle bit tevhid. Tevhid diye vasf Başka bir hadis rivayetler çok da birkaç tane okuyacağım. İbn Mace'de Ebu Hureyre ve Ayşe radiyallahu anhum ecmeinden gelen bir rivayette deniliyor ki: "Kaan-en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem, izâ arâde en yu, arâde en yudahî, Kurban kesmek istediği zaman, iştara kebşeyini azıimeyini. İki tane büyük kurban satın alır, koç satın alır. F'debha onlardan birisini keserdi. Ammen şehide lillahi bit Allah'a tevhid hususunda şahitlik edenler için. Onların namına. Ve nabihi bil-belag ve Allah'ın peygamberine teblih hususunda, risalet, nübuvvet hususunda shahada edenler için min lem yudahi min ummetihi ümmetinden kurban kesmeyenlerden yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kurban aldı koç onlardan birini keserken derdi ki bu kurban ümmetimden kurban kesmeyenlerden Allah Teala'ya tevhid ile şahitlik edip Allah'ın tevhidine şahitlik edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de risaletine, nübuvvetine şahitlik edenler içindir. Onların namına diye keserdi. Diğerini de وَذَبَهَا الْاٰخَرَى لِمُحَمَّدٍ وَلِعَالِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine diye keserdi. Yani özetleyecek olursak tevhid kelimesi bazılarının zannetti, iddia ettiği gibi ki bu söylenilmiştir. Biz ehli sünnet vel cemaatın, selefilerin Tevhid ve sünnet ehli olan Müslümanların icat ettiğimiz, ihtisas ettiğimiz bir lafız değildir. Bilakis bu lafız kitapta e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ve bu ümmetin selefinin dilinde, ağzında kullanılan şer'i bir terim, şer'i bir lafızdır. Tevhidin manası lugatta ve şeriyatte böyle. Şeriyattaki manasında Bir şey söyledik. Dedik ki Allah Tebareke ve Teala'nın zaten bir olduğu hususlarda onun bu birliğini kabul etmek, ikrar etmek ve Allah Tebareke ve Teala'nın birlenilmesini emrettiği hususlarda onu birlemektir. Bu tanımdan yola çıkarak ve tevhidin naslarının, tevhide devlet eden nasların gösterdiği şekilde ehli sünnet vel cemaat, tevhidi anlatırken, tevhidi öğretirken onu şu kısımlara ayırıyorlar. Diyorlar ki, tevhidin Allah Azze ve Celle'yi birlenilmesi gereken hususların şöyle şöyle kısımları vardır. Tevhidi bazı kısımlara taksim edip ayırıyorlar. Bu kısımlar zaten birçoğunuz indinde malum ama inşallah meseleyi toparlayıcı olması açısından özetle şöyle diyeceğiz. Tevhid Allah Tebareke ve Taala'yı Rububiyetinde birlemek ve uluhiyetinde birlemek ve isimlerinde ve sıfatlarında birlemek diye ehli sünnet indinde üçe ayrılıyor. Deniliyor ki tevhid birincisi Allah'ı rububiyet okuyabiliyor musunuz? Rububiyetinde birlemek ikincisi İsim ve sıfatlarında birlemek. Üçüncüsü de uluhiyetinde birlemek. Tevhidin tanımına böyle söylenince otomatikman anlaşıldığı üzere tevhidin üç tane kısmı var. Allah'ı rububiyetinde birlemek, onun Rab olması hususunda. Rububiyeti yani Rab olması hususunda. Bir ve tek kabul etmek demek isim ve sıfatlarında onu birlemek isim ve sıfatları hususunda. Bir ve tek kabul etmek demek ''Uluhiyetinde'' yani ibadetinde onu bir ve tek yapmak demek. Ehli sünnet vel cemaat tevhidi böyle 3'e ayırdı. Onlardan bazıları aynı anlama gelse de bu kısımların isimlerini farklı tabir ettiler. Bunu da söylüyoruz ki ilim ehlinin ehli sünnet ve cemaat alimlerinin kitaplarında bu isimlerin yerine başka isimler eğer görürseniz veya tevhidi böyle üçe taksim etme yerine ikiye taksim etme görürseniz bunda bir şaşılacak, garipsenecek bir şey yoktur. Zira mana aynı manadır. Bu taksimden istenilen, amaçlanan, güdülen garaz, niyet aynı şeydir. İlim ehlinden bazıları Rububiyet ve ulûhiyet, e, rububiyet ve isim sıfat tevhidine ikisine birden. Tevhidi ikiye ayırarak rububiyet ve isim sıfat tevhidine marifet ve isbat tevhidi diyorlar. Rububiyet ve isim sıfat tevhidine ikisine birden marifet ve isbat tevhidi diyorlar. Zira bu rububiyet ve isim sıfat tevhidinde Bilinmesi, iman edilmesi gereken konu Allah Tebareke ve Teala'nın zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında onun bir olduğunu bilmek, yani marifet ve onun bir olduğunu ispat etmektir. O yüzden bazı ilimler diyor ki, rububiyet isim sıfat tevhidinin yerine marifet ve ispat tevhidi. Bazıları da diyorlar ki, ilmi ve haberi tevhid. İlmi ve haberi tevhid. Yani Allah Tebareke ve Teala'nın rububiyetinde yani Rab olmasında bir olmasını isim ve sıfatlarında bir ve tek olmasını bilmeyi bu konulara bize bildiren ve bu konulardan bize haber veren tevhid olduğu için bazıları böyle diyorlar. İkiye ayırdık. Tevhidi ikiye ayıranlar rububiyet ve isim ve sıfat tevhidine marifet veya ispat tevhidi veya ilmi ve haberi tevhid diyenler uluhiyet tevhidine de İbadet tevhidi diyorlar. Veya <gülüyor> talep ve kasıt tevhidi diyorlar. Veya irade ve amel tevhidi diyorlar. Uluhiyet tevhidine İbadet tevhidi deniyor. Veya talep ve kasıt tevhidi deniyor. Zira bu tevhitte ortaya çıkan şey zuhur eden önceden anlaşılması gereken şey <gülüyor> kullardan talep edilen kallar, kullardan istenilen bir eylem bir ameldir. Kulların kastetmeleri gereken yapmaları gereken bir iş var bu tevhidin içerisinde. Ve onların irade ve amelleriyle ortaya koymaları gereken bir şey var. Özetleyecek olursak Ehl-i vel cemaat tevhidi üçe ayırıyor. Rububiyet tevhidi diyor. Isim ve sıfatlar tevhidi diyor. Veya uluhiyet tevhidi, veya uluhiyet tevhidi diyor. Veya 2'ye ayırarak marifet ve ispat tevhidiyle e, talep ve kasıt tevhidi diyorlar. Ya da ilmi ve haberi tevhidiyle irade ve amel tevhidi diyorlar. Bundan arasında mana itibariyle, netice itibariyle herhangi bir ayrılık yok. Zira böyle söyleyenlerde, böyle söyleyenlerde aynı şeyi kastediyorlar. Bunların hakikatlerine ne olduklarına girmeden önce yine ehli sünnet vel cemaate muhalif taifeler, onlara mensup bazı kimseler tevhidin bizim uydurduğumuz tevhid lafzının bizim uydurduğumuz bir şey olduğunu söyledikleri gibi onlardan bazıları çokça bazıları diyorlar ki tevhidin bu şekilde taksim edilmesini de siz uydurdunuz. Böyle bir tevhid taksimi yoktur. Bu taksimi i̇bn Teymiye icat etmiştir. Hatta bazıları aşı ileri gidip ileri giderek diyorlar ki bu taksim sizin tevhidi üçe ayırmanız Hristiyan teolo teolojisindeki Hristiyan inancındaki teslis akidesi gibidir. Onlar Onlarda bir teslis, teslis var ya. Çünkü Hristiyanlar da Allah'a imanı üçlü birlik diye ifade ediyorlar. Teslis kelimesiyle. Yani muhaliflerimizden bazıları diyorlar ki siz Tevhidi böyle üçe ayırarak Hristiyanların bu üçlü birliğine onların bu teorisine benzediniz. Ve diyorlar ki Selefte böyle bir şey yoktu. Kitapta sünnette böyle bir şey yoktur. Bu taksimi İbni Teymiye icat etmiştir. Muhaliflerimizden birçoğu böyle söylüyorlar. İlim ehli onların bu iddialarına cevaplar verdiler. Bununla alakalı kitaplar tasnif ettiler. Ancak ben burada meseleyi özetleyerek Bir cevap vermek istiyorum. Tevhidin bu şekilde kısımlara ayırmasını inkar eden. Tevhidin rububiyet, isim sıfat ve uluhiyet diye ayrılmasını inkar eden. Hakikatte rububiyet nedir, uluhiyet nedir? Bunlar ikisi aynı şeydir. Böyle bir fark yok. Bu farkı siz çıkardınız, siz icat ettiniz. Diyen kimseye şöyle denilir. Sen hakikatte Allah Teala'nın kitabını, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sünnetini ve Arap dilini bilmeyen bir kimsesin. Bu konuda cahil bir kimsesin. Eğer biliyor olsaydın, rububiyet ile uluhiyet arasındaki farkı anlayabilirdin. Çünkü Allah Tebareke ve Teala'nın Rab olması başka bir şeydir, ilah olması başka bir şeydir. Allah'ın Rab olması ve ilah olması arasında, onun rabliği yani rububiyeti, ve ilahlığı yani uluhiyeti arasında hem mana itibariyle hem de bu kelimelerin oluş, bu kelimelerin asılları olan mebna itibariyle fark vardır. Yani bu kelimelerin binası da, bu kelimelerin yapı taşları da buna muhaliftir. Bu kelimelerin anlamları da birbirine birbirinden farklıdır. Uluhiyet kelimesi, uluhiyet kelimesi, Allah Tebareke ve Teala'nın ilah oluşu hususunda onun birlenilmesi, Arapça'da Elehe ye'lehu ilaheten ve uluhiyyeten. Bu kökten türer. Elehe ye'lehu ilaheten ve uluhiyyeten. İlah kelimesi İlah kelimesi Arapça'da fi'al veznindendir. Ancak mef'ul anlamına gelir. Çok karışık bir şeyler değil mi bunlar? İlah kelimesi Fi'al veznindendir ancak mefu'l anlamına gelir. Fi'alun bima'na mefu'l. Yani mefu'l dem demek ilah kelimesi. ilah kelimesi yapı taşları itibariyle kendi üzerinde bir şeylerin döndüğü anlama gelir. Kendiliğinden bir şey yok. Bu bir mefu'ldür. Yani fiilin kendisi üzerine döndüğü, fiilin kendisine yöneltildiği şey demek anlamına gelir. Mefu'l. Bunun anlamı da ilah kelimesinin Ele bu kökün, bu harflerin etrafında döndüğü anlam lugat alimlerinin, dil alimlerinin ittifakıyla, söz birliğiyle ibadet ve tezellül demektir. Yani o zaman ilah kelimesi mef'ul anlamına geliyorsa ilah kelimesi ibadet etmeden mef'ul anlamına yani mabut anlamına gelir. Yani anlamayanlar da böyle e, bu şeyleri Kalıpları birbirine benzetebilirler. Mef'ul yani ma'bud. Kendisine ibadet edilen şey demektir. Yani ibadetin kendisine yöneltildiği şey demektir. İbadet işinde, ibadetin kendisine yöneltilme işinde Allah tebareke ve teala'nın bir fiili var mı? Yok. Mesele bizim yaptığımız işleri ona takdim etmemiz, sunmamız demek. Bu ilah kelimesinin hem bina olarak hem de mana olarak anlamı. Bunun karşısında Rab kelimesi bina olarak Arapçada Rabbe, Yarubbu bir şeye sahip olmak, malik olmak bir şeyin efendisi olmak anlamında. Rab kelimesi de aslında Rab deniyor ya böyle <gülüyor> yazmıyor kalem. Rab aslında <gülüyor> Errab demektir. O da ismi fail Yani ilah ismi mefulli ya. Rab de bu da nedir? ism Yani Rab olma işini, Rab olma özelliklerini, Rab olma hususiyetlerini yapan anlamında. Bunların sahibi anlamında. Yani Rab kelimesinde ne var? Allah Tabara ve teala'nın kendi yaptığı bazı işler var. Kendi yaptığı bazı fiiller var. Kendini kendisinde sahip olduğu bazı hususiyetler, özellikler var. Yoksa Rab kelimesi Arapça'da hangi anlama gelir? Seyit, Melik, efendi bu anlamlara gelir. Hatırlayın Cibril hadisinin sonunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerinden bahsederken diyor ki en telidel emetu rabbetaha cariyenin Rabbini doğurmasıdır. Efendisi diye tercümede öyle söylüyor. Hakikatte ne? Cariyenin kimi doğurması? Rabbini doğurması. Yani burada kastedilen Rabb ne? Kendisinin sahibi olan efendisini doğurması. Yani Rabb kelimesi Arapçada Malik, Seyyid, Efendi anlamlarına gelir. Yani Ulûhiyet ile rububiyet arasında hem mana itibariyle hem de mebna itibariyle yani kelimelerin yapı taşları itibariyle büyük bir farklılık var. Nasıl bu ikisinin aynı şey olduğu söylenebilir. Bir tanesi Allah Teala'nın te rububiyeti Allah'ın fiilleriyle alakalı bir şey. Allah'ın sahip olduğu şeylerle alakalı bir şey. Uluhiyet neyle alakalı? Uluhiyet bizim fiillerimizle alakalı bir şey. Bizim fiillerimizi Allah Tebaleke ve Teala'ya yöneltmemizle, ona takdim etmemizle sunmamızla alakalı bir şey. Yani bu ikisi arasında büyük bir fark var. Bu kimseye denilir ki, uluhiyet ile rububiyet arasında bir fark yok. Siz tevhidi böyle taksim ederek yeni bir şey icat etmiş oldunuz diyen kimseye denilir ki, şu kimse hakkında ne dersin? Birisi var, Allah Tebareke ve Teala'nın yaratıcı olduğuna, rızkı veren olduğuna, alemlerin Rabbi, Maliki, Haliki, razık olduğuna iman ediyor. Bu imanıyla beraber mesela gidip putlara secde ediyor. Bu kimse hakkında ne dersiniz? Deriz onlara. Eğer derlerse ki bu kimse mümindir, bu sözleriyle kitaba, sünnete ve mü Müslümanların icmasına muhalefet etmiş olurlar. Eğer derlerse ki Bu işleriyle yaptıkları bu emelle bunları müşrik oldular. O zaman onlara deriz ki: Peki bu adamın Allah'ın varlığına, birliğine, yaratıcı olduğuna, her şeyin sahibi, maliki olduğuna inanmasını ne diye isimlendiriyordunuz? Buna ne diyecekler? Tevhid diyecekler. Allah bu bu kimsenin Allah'ın tek başına yaratıcı olduğuna inanmasına, tek başına alemin sahibi, maliki olduğuna inanmasına bu itikadına ne isim veriyorsunuz? Diyecekler ki bu itikad tevhid itikadır. Zaten geçen hafta derste hatırlayacaksınız. Onlar tevhidi böyle tanımlıyorlar. Biz de onlara deriz ki peki bu adam sizin söylediğiniz şekliyle bu tevhid inancına sahipken itikalı tevhid iken siz onu nasıl şirkle vasfedersiniz? Adamın Allah Tebareke ve Teala'nın yaratıcı olduğuna iman etmesine ondan başka yaratıcı olmadığına iman etmesine Allah'ın tek başına kainatın Haliki, raziki, müdebbire olduğuna iman etmesine tevhid dediniz. Sonra bu adamın puta tapmasına şirk dediniz. Ve bu adamın bu işiyle müşrik olduğunu söylediniz. Peki bu adam tevhid, bu tevhid itikadıyla beraber nasıl müşrik ismini alacak? Siz ona hangi cihetten, hangi vecihten müşrik diyorsunuz? Diyecekler ki biz ona müşrik diyoruz. Çünkü o tevhidin bir cüzünü yerine getirdi. Bir cüzünü yerine Getirmedi. Bir cüzünde tevhidi tahkik etti. Bir cüzünde tevhide muhalefet etti. Yani nereye geldiler yine? Tevhidi ne yaptılar? Öldüler taksim ettiler. Bu taksim kaçınılmazdır. Tevhidi ne yaptılar? Taksim ettiler. Bir cüzünde böyle dediler. Bir cüzünde muhalefet ediyor dediler. Böyle kimselere denilir ki onlar diyorlar ki kitapta sünnette Kur'an'da bir tane ayet yok. Tevhid 3'e ayrılır. Tevhid 2'ye ayrılır. Uluhiyet Rububiyet diye. Böyle söylüyorlar. Peygamberin sünnetinden sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane hadis getirin bakalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman tevhidü 3'e ayırmış? Sahabelerine dini öğretirken ne zaman demiş ki tevhid 3'e ayrılır? bak uluhiyet ruhu ismi sıfat diye. Böyle söylüyorlar. Bu söyledikleri sözün anlamı şudur. Bunlar bu sözleriyle kitap ve sünnet naslarından istikra ile yani tam bir araştırma tam bir inceleme neticesinde ortaya çıkartılan bütün şer'i taksimleri reddetmek zorundadırlar. Çünkü kitapta ve sünnette yine fıkıh kitaplarında, akide kitaplarında ve diğer ilim kitaplarında geçen taksimatın hiçbirisi zaten yok. Kur'an'da ve sünnette hiçbir yerde namazın vacipleri, sünnetleri fazla diye bir şey yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman, hayatında hiçbir yerde sahabelerine namazı götürken işte bunlar namazın vacipleridir. Bunlar namazın rükunlarıdır, bunlar sünnetleridir, bunlar şartlarıdır dememiş. Yani eğer böylesi bir istikrayı inkar ediyorsanız, bütün bu şekilde istikra ile sabit olan kitap ve sünnet naslarından çıkartılan bu taksimlerin hepsini reddetmeniz, inkar etmeniz lazım. Bunu reddediyorlar mı? Hayır. Aklı başında kimse bunu reddetmez. Onlar da bunu reddetmiyorlar. Öyleyse kitap ve sünnet naslarının delaletiyle istikra edilerek, tam bir araştırma, tam bir incelemeyle ortaya çıkartılan böylesi taksimata itiraz etmenin ne akılda ne şeriatta yeri yoktur. Şimdi bunu söylerken bir yandan da tereddüt ediyorum. Şimdi biz kitap ve sünnette böyle bir taksimat yok diye tevhidin kısımlarını reddeden muhaliflerimize cevap verirken öbür tarafta onlara verdiğimiz cevabı başka türlü muhaliflerimiz duyup da çünkü muhaliflerimiz arasında kitapta sünnette Namazın vacipleri, rükünleri, farzları diye bir taksim yoktur. Bu sorudan icat edilmiş diyenler var. Onlar da bunu duyar da akıllarında bir ampul yanıp hakikaten biz bunu bu zamana kadar neden düşünemedik diye, diye tevhidin kısımlarını da inkar etmeye kalkarlar. Zira mesele ikisi aynı. Babın meseleleridir. Yani istikra, kitap ve sünnet naslarını inceden inceye araştırarak Ortaya çıkartılan bu taksimler Burada tevhidin 3'e ayrıldığını veya 2'ye ayrıldığını ortaya koyan şey Bu istikrarın kendisi değildir. Bu istikra ile Araştırma ile Bunun 3 kısım olduğunu ortaya koyan alimler değildir Bunun 3 kısım olduğunu ortaya koyan Ya nedir? İstikranın burada yaptığı şey sadece Kitap ve sünnet nasları içerisinde zaten olan bu manaları Ne yapmaktır? Açığa çıkartmaktır Zaten olan bu manaları açığa çıkartmak. Namazın abde, e, şartlarında, farzlarında olduğu gibi. Bu manalar zaten kitap sünnetin naslarında vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bile demedi bu namazın şartıdır, bu rüknüdür, bu vacibidir diye. Ama bunlar, bunlar o naslar içerisinde vardı. Çünkü biz biliyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı fiillerinden dolayı namazda bazı fiillerin terk edilmesini namazın batıl olma sebebi saydı. Bazı fiillerin terk, edilmesiyle, terk edilmesini Sehif secdesiyle tamir etti. Bazı fiillerin terk edilmesine de hiçbir şey tereddüt ettirmedi. Yani bu manalar namazın içerisinde vaciplerin, rükunların ve sünnetlerin olması bu manalar zaten orada vardı. Alimler gelip bunu araştırarak böyle taksim edip ortaya koydular. Yani muhalifin itiraz edeceği tek yer şurası olmalı. O bize diyebilir ki evet istikra doğrudur. Kitap ve sünnet naslarından istikra ile taksimat yapılabilir. Ancak sizin burada bu yaptığınız istikra yanlıştır diyebilir. Veya bu istikra kitaptan sünnetten sahih delillere dayanmıyor diyebilir. Tek itiraz edeceği yer burası olabilir. Bu durumda da biz on deriz ki eğer madem bu araştırma sonucunda bizim ehli sünnet ve cemaat alimlerimizin bulduğu bu taksimat yanlışsa, yani bu istikra yanlışsa siz öyleyse kitaptan ve sünnetten bu kısımlardan birisine dahil olmayan başka bir kısım çıkartın bize getirin deyin ki bak kitapta şöyle bitti kısım daha var o bunlardan birisine dahil değildir ve siz bu istikrarınızda bunu kaçırdınız deyin eğer bunu ispatlarsanız biz deriz ki başımız gözümüz üstüne eğer bunu ispatlayamazsanız istikrarının aslına tanetmek, etmek akla ve şeriata tanetmek etmek demektir çünkü hakikatte bu zaten kitap sünnet nasları içerisinde bulunan bir şeyin ne, ne olmasıdır ne? zuhur edip ortaya çıkmasıdır yani muhalif ancak şunu söyleyebilir Evet istikrar doğrudur, siz de burada istikrar yapmışsınız ama bu yaptığınız istikrar yanlış olmuş, tutturamamışsınız der ve bize tevhidin bu kısımlarına dahil olmayan, bunların birisinin altında tasnif edemeyeceğimiz başka bir kısmının olduğunu söyler. Biz de bakarız, esastan bu üç kısımdan birine dahil olmayan başka bir kısım varsa ortada, deriz ki esastan bizim alemlerimiz bu istikrayı yanlış yapmışlar deriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdilerde diyorlar, birinci derste değindik ona ama şimdi bir daha değinelim. Şimdilerde diyorlar, evet. Biz kitap sünneti baktık, araştırdık. Kitap ve sünnette. Bu alimlerin yaptığı taksimat içerisinde olmayan başka bir kısım daha var. Ona da ne diyorlar? Hakimiyet tevhidi. Diyorlar ki o zaman biz tevhidi, bak biz de istikrağı yaptık. Tevhidi dörde, dörde ayırıyoruz. Alimler bu üçünü de tutturmuşlar. Ama bir tane eksik bırakmışlar. Onu da biz tamamlıyoruz. Hakimiyet tevhididir o da. Biz bu konuyla alakalı önceki mecliste muhaliflerimizin tevhidi tanımlamalarından bahsederken söz etmiştik. Ancak orada hakimiyetin hususen tevhidin önemli bir en önemli cüz'ü olmadığını söyledik. Burada diyeceğiz ki hakimiyet tevhidin bu kısımları arasına dahil bile değildir. Hakimiyet tevhidi tevhidin bu kısımlarından bu kısımların bu kısımların üzerine dördüncü bir kısım olarak Zikredilmesi, şer'an ve aklen hem şer'i taksime göre hem de mantıki taksime göre uygun ve münasip değildir. Şer'i taksime göre münasip uygun değildir. Zira biz hakimiyetin bir vecihten Allah Teala ve teala'nın rububiyetine, rububiyetine dahil olduğunu, bir vecihten de uluhiyetine dahil olduğunu biliyoruz. Yani siz bu taksimin dışında yeni bir şey getirmediniz ki. Hakimiyet derken neyi kastediyorsunuz? Allah Tebareke ve Teala'nın yegane hüküm koyucu olduğunu. Öyle mi? Öyleyse bu nereye dahildir? Allah Tebareke ve Teala'nın kendi fiillerine, onun kendi isimlerine ve sıfatlarına, yani rububiyet tevhidine, yani marifet ve ispat tevhidine, yani ilmi ve haberi tevhide. Hakimiyet tevhidi. Allah'ın hüküm koyucu olması cihetiyle tevhidin bu kısmına dahildir. Başka ne kastediyorsunuz? Diyorlar ki bizim Allah'tan başkasına muhakeme olmamamız. Şimdi burada fiiller kimin? Bizim fiillerimiz. Muhakeme olmak. Hakem kabul etmek. Önünde muhakemeye hakem e, hüküme başvurmak. Biz diyoruz ki evet bu söylediğinizde bizim alimlerimizin yaptığı bu taksime zaten dahildir. Hangi kısmına dahil onun? Uluhiyet kısmına. Çünkü muhakeme olmak bu kimin fiili? Bizim fiilimiz. E, yani eğer kul Allah tebareke ve önünde sadece muhakeme olursa sadece onun hükümlerine muhakeme olursa Hüküm vermede Allah'ı birlerse, uluhiyetin bu kısmında Allah'ı tevhid etmiş olur. Mantıki olarak da, mantıki taksime göre de hakimiyet tevhidinin bu üçlü taksime dördüncü yapılması mantık kendi kabul edecek bir şey değil. Zaten bunun içerisinde var olduğu için. Mesela biz örnek verecek olursak, mantıki cihette, mesela birisi dese ki, topraktan çıkan mahsuller üçe ayrılır. Topraktan çıkan mahsuller 3'e ayrılır. Bak şimdi bir taksimat yapıyorum mantıki. Diyorum ki birincisi hububat yani tahıllar. ikincisi meyveler. Üçüncüsü de sebzelerdir. Hemen hemen düzgün bir taksim oldu değil mi? Topraktan çıkan hububat, tahıllar, meyveler ve sebzeler. Biz dese ki hayır hayır yanlış. Orada bir çeşit unuttun. Nedir o çeşit? Dese ki doğrusu şöyle olacak. Topraktan çıkan tahıllar, meyveler, Sebzeler ve elmalar. Bu mantıki olarak düzgün bir taksim oldu mu? Çünkü elmaların yeri bu taksimde zaten vardır. Yani bu taksim tevhide dördüncü kısmının ilave edilmesi, eklenilmesi mantıki olarak da doğru değildir. Ve onların bir sözleri daha var. Diyorlar ki tevhidi bu şekilde taksim etmeyi İbni i Teymiye icat etmiş, İbni i Teymiye uydurmuştur. Ondan sonra da İbni i Teymiye uyan siz onun taklitçileri bunu söyleyip duruyorsunuz. Halbuki Seleften bunu söyleyen kimse yoktur diyorlar. Bunu da yine cahilliklerinden söylüyorlar. Seleften tevhidin bu kısımlara ayrıldığını, ister ikili ister üçlü bu taksim olsun, bu kısımlara ayrıldığını söyleyen, ifade eden, sarahaten söyleyen, mana yoluyla, işaret yoluyla söyleyenler pek çoktur. Biz onlardan bir tanesini inşallah Selef imamlarından bir tanesinin tevhidi açık bir şekilde bu bizim yaptığımız üçlü taksime taksim ettiğini inşallah okuyacağız. Bu bu bu imamın bu sözüyle tevhidin üç kısma ayrılması İbn Teymiyenni'm icadıdır iddiasını inşallah iptal edeceğiz. İmam Abu Abdullah Ubeydullah İbni Muhammed İbni Batta El Ukberi bu, bu isimle meşhur. İbni Batta El Ukberi çok büyük bir imam. Sünnet imamlarından, selef imamlarından El İbana isminde Ehli Sünnet ve Cemaat akidesini derlediği, tedvin ettiği Bir büyük bir de küçük kitabı var. Büyüne el İbana el Kubra deniliyor. Ehl-i sünnet akidesini, itikadın bütün bablarını eski tasnif yöntemiyle usulüyle imamların sözleriyle, nebi sallallahu aleyhi ve sellemden aktarılan hadislerle açıklamış, ispat etmiş bu kitabında. Kitabı el ibane el Kubra diye biliniyor. İbni batta el Ukberi ölüm tarihi Hicri 387. Hicri 387'de vefat etmiş. Ibni Batta el-Ukberi kendisinden 100 yıllar sonra gelen Ibni Teymiye'den öğrenmiş olacak ki tevhili şöyle taksim ediyor. Diyor ki Enne aslel imani billah Allah'a iman etmenin aslı Ellezi yecibu alel halki itikaduhu kullara itikat etmeleri vacip olan Allah'a imanın aslı Thelâthetu eşyâ. Şu 3 şeydir. Kullara, kulların iman etmeleri, itikad etmeleri gereken Allah tebâreke ve teâlâ itikad sa den de şu üç şeydir. Diyor ki birincisi, ahaduha en ya'tekidel abdu kulun itikad etmesidir. Rabbaniyetahu Allah'ın Rabb oluşuna. Allah'ın Rabb oluşuna. Yani neyne? urubu biyetine. Şimdi onu açıklıyor. Liyakuna bi zalika ki kul bununla şu hale gelsin şöyle olsun. Mubeynen li mezheb ehli't ta'til. Ta'til ehlinin mezhebinden uzak durmuş olsun. Ta'til ehlini de şöyle tarif ediyor. Diyor ki: "Ellezine la yuthbituna sanian kainatın bir yaratıcısı olduğunu ispat etmeyenler. Bir yaratıcı yoktur diyen ta'til ehlinden" uzak olması, ayrı olması için neye inanması lazım kulun bir Allah Teala'nın Rab oluşuna inanması lazım diyor. Bu birincisi. Diyor ki ve tani ikincisi en ya'teqide Onun vahdaniyetine itikad etmesi. Vahdaniyetle şöyle tanımlamış. Diyor ki li yekune mubeinen Vahdaniyetine itikad ederek şöyle olsun. Mubeyinen bizalike. Bununla şunlardan ayrılsın. Mezahibe ehle şirk. Şirk ehlinin mezheplerinden ayrılsın. Ellezine akarru bis sani, Yaratıcının varlığını ikrar edip kabul edip. Ve eşrakuu ma'ahu fil ibadeti gayrehu. Ibadetinde ondan başkasına ona ortak eden. Şirk ehlinden uzaklaşsın. Neye inanarak? Uluhiyetine inanarak. Vahdaniyet demiş burada. Ama tanım yaptığı şey aynı. Yani bu Allah'ın vahdaniyetine inanmakla ne olacak diyor. Müşriklerden uzak duracak. Müşriklerden ayrılmış olacak. O müşrikler kimler? Diyor ki işte onlar Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmekle beraber ibadetinde ondan başkasını ona ortak edenler. İkinci kısım. Diyor ki ve thalith. Üçüncü kısım. Üçüncüsü ise en ya'takidehu Allah'ın şöyle olduğuna Itikad etmesidir. Meusufen bis sıfat. Sıfatlar ile sıfatlar ile mevsuf olduğuna elleti la yecuzu illa en yakune meusufen biha. Bu sıfatlar öyle sıfatlar ki Allah tebareke ve teala'nın bunlarla muttasıf olması, bu sıfatların sahibi olmaması mümkün değil. Yani Allah tebareke ve teala hakkında varlığı gerekli olan bu sıfatlara ne yapması lazım? Itikad lazım. İtikad etmesi lazım. minel ilmi vel kudurati, vel hikmeti ilim gibi kudret gibi hikmet gibi örnek vermiş ve sair ma bihi fi kitabihi ve bunlar dışında kitabında kendisini vasfettiği sair sıfatlara da iman etmesi gerekir şimdi toparlayalım batta battal ukberi hicri 387 vefat tarihli bu büyük imam Allah tabara ve teala'ya iman etmenin şu üç şeyle olacağını söylüyor Diyor ki birincisi onun Rab olduğuna iman etmelisin ki bir yaratıcının olduğunu inkar edenlerden ayrılmış olasın. Sonra diyor ki onun vahdaniyetine iman etmelisin ki bir yaratıcının olduğunu iman ettiği halde ibadetinde ondan başkasını ona ortak eden şirk ehlinden ayrılmış olasın. Üçüncüsü de diyor ki o Rabbin vazgeçilmez olmazsa olmaz sıfatları olduğuna inanmalısın. Ve bu sıfatlar ilim gibi, hayat gibi, kudret gibi veya kitabında vasfettiği bütün sıfatlardır. Şimdi Allah'a imanı kaç vacipte inceledi bu büyük imam? Üç vacipte. Onun söyledikleriyle bunlar birbiriyle örtüşüyorlar mı yoksa farklı şeyler mi? birbirine tamamen aynı şeyler. Geriye iki ihtimal kalıyor. Ya bu İbn-i Battal Okuberi. 387'de ölen. Bu büyük imam. Tevhidi imanı üçe taksim etmeyi kendisinden 100 yıllar sonra gelen İbn Teymiyeden öğrendi. İkinci seçenek veya hutta bu taksimi icat eden İbn Teymiye değil. Var mı üçüncü seçenek? 3. seçenek yok. Yani tevhidin bu şekilde taksim edilmesini İbn Teymiye uydurdu, İbn Teymiye icat etti diyenlerin bu sözleri batıldır. Tevhidi 3'e ayırıyoruz. Rububiyetin tevhidi, isim ve sıfatın tevhidi, ulûhiyetin tevhidi. Bu tevhidin 3 kısmıyla alakalı Allah Tebareke ve Teala'nın kitabında her biriyle alakalı müstakil deliller var. Allah'ın Rab olması hususunda, onun isimlerinde ve sıfatlarında ve onun ile alakalı müstakil deliller var. Ayrı ayrı. Bazı delillerde var ki bu delillerin içerisinde Allah Tebareke ve Teala'nın tevhidinin bu üç kısmı da zikredilmiş. Onlardan bir tanesi Rabbi Müstebârak ve Teâlâ'nın Meryem Suresi 65. ayet-i kerimesinde geçen şu sözü. Tevhidin bu üç kısmı da bu ayet-i kerimenin içerisinde zikredilmiş. Diyor Rabbi Müstebârak ve Teâlâ, "Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ." Semâvâtın ve arzın ve o ikisi arasındakilerin Rabbi. "Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ." Semâvâtın, arzın ve o ikisi arasındakilerin Rabbi. Bu Allah'ın hangi özelliğidir? Neresi bu? Rububiyet. <gülüyor> Diyor ki, was وَسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Ona ibadet et. Ve ona ibadetinde sabırlı ol. Bu tevhidin hangi kısmı? Uluhiyet kısmı. Diyor ki, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ Onun bir benzerini, onun bir adaşını, isim ve o ismin hakikati cihetiyle ona benzeyen, Onun bir dengini biliyor musun? Bu tevhidin hangi kısmı? Bu da isim ve kısmı. Yani bu ayet-i kerimede Allah tebareke teala tevhidin bu üç kısmından ne yapmış? Bahsetmiş, işaret etmiş. Rabbus semavati vel ardu ve ma beynahuna. Semavatın, arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Fa'buduhu ve istabirli ibadeti. Ona ibadet et. Ve ibadetinde sabırlı ol, devamlı ol. Hal te'lemu lehu semiyya. Onun bir benzerini, onun bir adaşını biliyor musun? Bu ayet-i kerimede ve Teala tevhidin bu üç çeşidini zikretmiş. Rububiyet tevhidi arkadaşlar. Rububiyet tevhidi Allah Tebareke ve kendi fiillerinde birlenilmesidir dedik. Kendi fiillerinde. Bunu alimler kısaca şöyle tanımlıyorlar ki bunlar Rububiyetin, Rab olmanın en temel hususiyetleridir. Allah Tebareke ve Teala'nın yaratıcı olmasında, rızık verici olmasında, alemlerin maliki olmasında, tek sahibi olmasında ve müdebbiri olmasında, yani alemleri tek başına idare eden olmasında bir olması demektir. Bu sayılan bu dört şey, yaratıcı olmak, yani halikiyet, razikiyet, malikiyet ve Allah tebareke ve teala'nın müdebbir olması, alemin tedbir edicisi olması, işte bunlar rububiyetin ne anlama geldiğini ifadedir. Yani rububiyet tevhidi şu demektir, Allah Tebareke Teala'nın tek başına yaratıcı olduğuna iman etmek. Tek başına rızık verici olduğuna iman etmek. Tek başına alemin maliki sahibi olduğuna iman etmek. Tek başına alemin müdebbiri, alemin idarecisi olduğuna iman etmektir. Ve bu dört aslın dört esasın altında bunlardan teferru eden diğer cüzlerin her birisine iman etmektir. Rububiyet bu. Bu rububiyet Yani Allah Tebareke Teala'nın bu hususlarda bir ve tek olduğuna inanmak. Peygamberlerin kendilerine gönderildiği müşriklerinde hatta alemde aksi bilinmez bir şekilde bütün Allah'ın kullarının, bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bildiği, kabul ettiği, inandığı ve ikrar ettiği bir meseledir. Allah Teberreke ve Teala'nın rububiyetine inanmak. Onun Rab olduğuna inanmak. Yani yaratıcı olduğuna inanmak. Rızık veren olduğuna inanmak. Alemin sahibi maliki ve müdebbere olduğuna inanmak. Ve bu konularda bir ortağının olmadığına inanmak, müşriklerin de itikad ediyor oldukları bir meseledir. <gülüyor> Burası çok önemli. Biz kavayr Erba derslerinde bu meseleyi uzunca takrih ettik. Oradan hatırlayacaksınız. Burada yine tekrar değineceğiz. Orada bu meselenin delillerini uzun Uzun uza diye zikrettik. Ancak burada bunun böyle olduğunun hangi vecihlerden ispatlanabileceğini söyleyeceğiz. Yani müşriklerin, puta tapan müşriklerin, peygamberlere, rasullere karşı gelen müşriklerin, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, onların da tevhidin bu kısmını kabul ediyor oldukları, tevhidin bu kısmında muvahhid oldukları, Allah Tebareke ve Teala'yı yaratmada bir kabul ettikleri, rızık vermede bir kabul etmedikleri, mülkte tedbirde bir kabul ettikleri, Konusunda biz bunu e, şu şekillerde, şöyle farklı yöntemlerle ispat edebiliriz. Birincisi onların bunu açıkça ikrar ediyor olmalarıyla. Müşrikler açıkça Allah tebareke ve teala'nın yaratıcı olduğunu ne yapıyorlardı? İkrar ediyorlardı. Rabbimizin kitabında bununla alakalı ayetler oldukça fazladır. Bunların çoğunu burada zikrettik. Onların bizzati kendi ikrarlarıyla, kendi itiraflarıyla. Onlara sorulduğu zaman, "Ve insaeltehum men halakuhum?" Sizi kim yarattı diye sorulduğu zaman ne diye cevap veriyorlar? "Leyekulunallah." <gülüyor> <gülüyor> Bizi Allah yarattı diye cevap veriyorlar. Bu onların nedir bir ikrarıdır. "Ve insaeltehum men halakass semawati vel Onlara sorduğun zaman, "Semavatı ve arzı kim yarattı?" diye ne diye cevap veriyorlar? "Leyekulunna" <gülüyor> Halakuhunel Azizul Alim. Aziz ve Alim olan Allah yarattı diye cevap veriyorlar. Yani bu onların neyidir? Bir ikrarıdır. Allah'ın yaratıcı olduğunu. Kul men yerzukukum mines sema'i vel ard? De ki gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Emmen yemliku's sem'a absar? <gülüyor> Kulaklara ve gözlere kim maliktir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü için kim çıkartıyor? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ Bu alemin işlerini kim tedbir ediyor? diye sorulduğu zaman ne diyecekler? فَسَيَقُولُونَ Allah Elbette bütün bunları Allah yapıyor diyecekler. Yani müşriklerin de tevhidin bu kısmına i, i, itikad ediyor olduklarını bir neyle biliyoruz onların? İkrarlarıyla biliyoruz. Burası önemli. Bunun delilleri çok fazla. Şimdi birkaç tanesi söyledik. Kendi ikrarlarıyla biliyoruz. Bu mesele önemli. Çünkü şirk ehli, batıl ehli ısrarla o müşriklerin hakikatte Allah tebareke ve teala'nın rububiyetine inanmadıklarını ispat etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu ispatlanıldığı zaman akideleri, çöküp, akideleri bunun altında çöküp gidecek. Onlar ispatla diyorlar ki ısrarla diyorlar ki hayır hayır onlar rububiyette Allah'a inanıyor falan değildiler. Onlar bu putlarının kendilerini yarattığına rızık verdiğine inanıyorlardı. Bunu ispatlamaya çalışıyorlar. Biz onlara bunun böyle olmadığını Şu vacihlerden ispatlıyoruz. Birinci veci söylediğimiz ya onların neyile? İkrar etmeleriyle. İkinci veci onların zorluk zamanlarında, darlık zamanlarında, sıkıştıkları anda Allah Tebaraka ve Teala'ya ibadet etmeleriyle. Yani genişlikteyken, ferahlık durumundayken bir sıkıntı yokken Allah'a da diğer ilahlara da ibadet ediyorlardı. Zorluk zamanlarında ibadeti sadece kime hasrediyorlardı? Allah'a. İhlaslı bir şekilde. Dini, ibadeti Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet ediyorlardı. Bu acaba onların hangi inancından kaynaklanmaktadır? Onların şu inancından kaynaklı. Onlar çünkü biliyorlardı ki tasarruf mutlak olarak kimin elindedir? Allah Tebareke ve Teala'nın elindedir. Alemde tedbir, alemi idare etmek onun elindedir. Onun fayda verdiği ancak fayda olur. Onun zarar verdiği ancak zarar olur. Bunu bildikleri için İş sıkıştığı zaman, vakit daraldığı zaman, hiyerarşiyi bozarak, araya koydukları ilahları çıkarak ne yapıyorlardı? İhlas ile Allah'a yalvarıyorlardı. Allah tebareke ve teala diyor ki, فَاِذَا rakibu فِي Gemiye bindikleri zaman, دَعَوُ Allah'a مُخْلِص۪ينَ لَهُ Dini Allah'a halis kılarak, halis muhlis, ihlaslı bir şekilde kime yalvarırlar? Allah'a yalvarırlar. Gemiye bindiklerinde ihlaslı olarak Allah'a yalvarmaları onların ancak tasarrufun mutlak olarak Allah Tebareke ve Teala'nın elinde olduklarına inanmalarından kaynaklanıyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor ki وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَذُّلَلِ Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman denizde dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman ne yapıyorlar? دَعَوُ Allaha مُخْلِس۪ينَ لَهُ Dini Allah'a halis kılarak sadece Allah'a yalvarıyorlar putları, ilahları hepsini orada ne yapıyorlar? Unutuyorlar. Bu neden kaynaklanmaktadır? İşte onların Allah Tebareke ve Teala'nın çayinatta, alemde mutlak mülk sahibi, mutlak tasarruf sahibi olduğuna olan itikatlarıdır. Bu da onların, tevhidin bu kısmına inanıyor olduklarının ikinci vecihten delili. Tamam? İkrar ediyorlar. Bu birinci vecihti. Bu da ikinci vecih. Şiddet zamanında Allah'a yöneliyorlar sadece. Üçüncü vecih. Onların Allah'ın dışında bu ilahlara ibadet ederken ortaya koydukları gerekçeler, onların hakikatte esas maksutlarının, esas maksatlarının, gayelerinin Allah Teberreke ve Teala olduğunu söylemeleridir. Yani ulaşmak istedikleri esas gaye neresidir? Allah Teberreke ve Teala. İstedikleri şey nedir? Allah Teberreke ve Teala'ya yakınlaşmak, ona ulaşmak, onun indinde kayırılmak, onun indinde kendilerine şefaat edilmesi. Böyle olması da onların sadece Allah Tebaraka ve mutlak mutasarruf, mutlak malik, mutlak halik olduğuna inanmalarından başka bir şeyle izah edilebilir mi? Onlar diyorlardı ki: "Vellezine tehuzuhu Allah'ın dışında kendilerine böyle veliler edinip onlara ibadet edilen bu kimseler diyorlar ki: "Ma na'buduhum illa li-yukarribuna ila Biz bunlara Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar dışında bundan başka bir sebeple ibadet ediyor değiliz. Niyetleri ne? Kendilerini Allah'a daha çok yaklaştırmak. Diyor ki Rabbimiz: "Ve ya'budun min dunillahi ma Allah'ın dışında kendilerine fayda zarar vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Ve diyorlar ki: "Ve yaquluna haula'i şüfa'auna 'indallah." Ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak. Yani o müşriklerin şirk koşarken, şirk koşarken besledikleri itikat, kendilerini şirk koşmaya iten sebep bile hakikattene Allah Tebareke ve Teala'nın rububiyetine inanmaları. Gerçek maksatları, gayetleri, gayeleri o. Dördüncü veci kitapta ve sünnette onlara Allah'a ibadet etmeleri yönünde gelen emirler. Kitapta ve sünnette onlara deniliyor ki Allah'a ibadet edin. Onlara deniliyor ki Rabbinize ibadet edin. Ya eyyuhennâ su'budû Rabbakum, Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Ve'budullâhe. Allah'a ibadet edin. Bu sözler ancak kimin indinde bir faydalar biliyor musunuz? Allah'ı bilen, onun Rab olduğunu bilen insan indinde bir faydalar. Eğer onlar Rabbi biliyor olmasalardı, Rabbi biliyor olmasalardı rübubiyet meselesinde. Ey insanlar, Rabbinize ima, i, ibadet edin denilince derlerdi ki Rab de nedir ya? Rabbimiz de kim ki? Ve bu sözün bir anlamı kalmazdı. va budullah Allah'a ibadet edin denilince onlara onlar derlerdi ki Allah da kim? Haşa değil mi? Böyle demediklerine göre Allah tebareke ve teala da böyle bir cevapla mukabele edecek şekilde onlara bunu emretmeyeceğine göre onlar Rabbinize ibadet edin denilince kendilerinde kendilerine. O Rabbin kim olduğunu ne yapıyorlardı hakikatte? Biliyorlardı. <gülüyor> Bilmeseler bu sözün bir anlamı kalmaz. Derler ki Rab de kim? Allah'a ibadet denilince Allah'ın kim olduğunu biliyorlardı. Bilmeseler bu sözün bir anlamı olmazdı. Bir, bir başka vecihten de şöyle ispat edilir. Allah tebareke ve teala onların <gülüyor> ibadet ettiği ilahlarının uluhiyetlerini yani ibadete bir pay sahibi olmadıklarını İbadeti hak etmedikleri neyle ispatlıyor? Onların ne olmamalarıyla? Rab olmamalarıyla. Yaratıcı olmamalarıyla. Yani Allah Tebâlike Teala diyor ki siz bunlara ibadet ediyorsunuz ama onlar sizi yaratmadı ki. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar yaratan şeyler değiller ki. Müşriklerden biri kalkıp da şöyle, şöyle dedi mi? Hayır ne münasebet. Allah Tebâlike ve Teala diyor ki Eyüşrikûne Şey Onlar hiçbir şey yaratmamış. Bilakis kendileri yaratılmış olan şeylere mi ibadet ediyor? Allah'a onlara eş koşuyorlar, ortak yapıyorlar. E yuşrikun ma şeyen. Hiçbir şey yaratmamış. Ve hum Bilakis kendileri yaratılmış. Bu şeylere mi Allah'a eş koşuyorlar? Allah böyle söylediği zaman o müşrik çıkar ne derdi? Hayır. Biz hiçbir şey yaratmayan bir şey ibadet eder miyiz? Bilakis o bizi yarattı. Derdi Ve bu ayetle ortaya kollayan ihtiyaç ne olurdu? Boşa çıkardı. Allah diyor ki... Efemen yahluku ke la yahluk... Hiç yaratanla yaratmayan bir mi? Onlar da derlerdi ki... Hayır bir değil evet bak biz buna ibadet ediyoruz. Zira bu da bizi yarattı. Lata ibadet ediyoruz. Zira rızkımızı veren lattır. Derler. Bunlara itiraz ederlerdi. Onlar bunlara itiraz etmediklerine göre... Allah tebareke ve teala da itiraz edemeyecekleri vecihten onlara böyle cevap verdiğine göre... Demek ki onlar indinde nedir Allah tebareke ve teala? Rabdir. Allah tebareke ve teala Rabdir. Rab Allah'tır. Yani müşriğin indinde de yaratıcı, rızık veren, malik ve mütebbir Allah Teala'dır. Ve Allah Teala'nın ismiyle de bunu biliyorlardı. Bunu böyle biliyorlar, iman ediyorlardı. İsim sıfat tevhidinde Allah tebareke ve teala'nın isimleri ve sıfatlarıyla alakalı. Bu konuda müşriklerin bir itirazı oldu mu? Siz bakın kitap sünneti, Kur'an ve sünnet naslarını bir, bir araştırın bakalım. Bu konuda Allah Tebareke ve Teala isimleri ve sıfatları konusunda. Onların bir itirazları oldu mu? Bir yerde bir itirazları oldu, izah edeceğim şimdi. Onu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'ın uluhiyetine, ibadetine çağırdığı zaman itiraz ettiler. Dediler ki, ilahen İlahlarımızı şimdi bir tek ilah mı yapacak? Ya bu ne acayip bir iş dediler. Ama Allah Tebareke ve Teala kitapta, sünnette bir sürü ismi var. Bunlara itiraz ettiler mi? Etmediler. Hatta Allah tebaleke ve teala'nın isimlerini kendileri biliyorlar, söylüyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babasının ismi nedir? Abdullah. Abdullah. Allah'ın kulu. Ona bu ismi koyan bir Müslüman mı yoksa bir müşrik mi? Bir? Bir müşrik. Bir müşrik. Abdullah ismini kim koydu baba? Müşrik koydu. Yani onlar Allah'ı biliyorlardı. Müşriklerde Abdullah diye isim çok fazla. Abdullah. Demin... Onların ikrarlarıyla rububiyete inandıklarını anlattığımız yerde dedik ki ayeti gelmede şöyle geçiyor. "Vela ensael tahum men Onlara desek ki semavatı vardı kim yarattı? Ne diyecekler? "Ve yekulunne halakuhunel azizul alim." Aziz ve alim olan Allah yarattı diyecekler. Yani Allah'ı da biliyorlar, azizi de biliyorlar, alimi de biliyorlar. Ve Allah'ın diğer isimlerinde, sıfatlarında ne yapmadılar? İnkar etmediler. Böyle bir şey bize ulaşmadı. Eğer etselerdi, uluhiyeti inkar ettikleri gibi bunu da inkar ettikleri bize ulaşırdı. Ancak dediler ki, Allah Tebareke ve Teala'nın Rahman ismiyle alakalı. Rahman da nedir dediler. Rahman da nedir dediler. Biz Yemame'deki Rahman'dan başka bir Rahman bilmiyoruz dediler. Allah Tebareke Teala bunun üzerine, ve ne bir Rahman. Rahman'ı inkar ediyorlar, ayetini indirdi. Hakikatte onlar Rahman'ın niye inkar ettiler biliyor musunuz? Allah Tebareke ve Teala'nın bu isimle Bu ismin Allah'a ait olduğunu e, bilmedikleri için değil. Zira bu ayetin tefsirinde İbn Kesir rahimehullah diyor ki: "Ve zahir o en onların bu inkarlarından zahir olarak anlaşılan şudur ki innemahu ve juhudun ve inadun ve taannutun fi kufrihim." Onların bu inatları, inkarları ve küfürlerinde derinleşmeleri sebebiyle küfürlerinde olan direnmeleri, diretmeleri sebebiyleydi. Yoksa hakikatte onlar Allah'ın Rahman ismini inkar ediyor değillerdi. Nereden biliyoruz? Diyor ki İbn-i Kesir cahiliye Zira bazı cahiliye şiirlerinde mevcuttu ki tesmiyetullahi bir Rahman Onlar kendileri Allah'ı Rahman ismiyle anıyorlardı. Hani o biz Yemamed'i Rahman'dan başka Rahman tanımıyoruz diyen müşrik var ya bunu niye yapıyor diye i̇bn Kesir? Gevurluğunu yapıyor diyor. Bunu gevurluğundan yapıyor. Rahman ismini bilmediği için değil. Biz nereden biliyoruz? Zira biz biliyoruz ki sizin kendi şiirlerinizde, müşrikken yazdığınız şiirlerinizde Allah'tan Rahman diye bahsediyordunuz. Sonra i̇bn Kesir bu şiirlere bazı örnekler verdi. Yani müşrikler Allah Tebareke ve Teala'nın rububiyetini de isim ve sıfatlarında yani marifet ve ispat tevhidini. Yani ilmi ve haberi tevhidi ne yapıyorlardı? İkrar ediyorlar, iman ediyorlardı. Burası, yani birçok vecihten, birçok delille ispat edilecek ve hasmın cevap verme ihtimali olmayacak şekilde açık vadıh olan bir meseledir. Bunların delillerini biz ayrıntılı olarak Kavaililerba derslerinde inşallah zikrettik. Burada sadece farklı vecihlerden bahsettik. Öyleyse üzerine söylememiz gereken şey şudur. Onların rububiyet ve isim sıfat tevhidini kabul etmelerine rağmen, onların Allah'ın Rab olmasında ve isim ve sıfatlarında bir olmaları kabul etmelerine rağmen, bu kabul edişleri kendilerini Müslüman muvahhid yapmaya yetmedi. Onlar bu kabulleriyle, bu itikatlarıyla, bu tevhidleriyle beraber müşriktiler. Anlamamız gereken yer burası. Onlar bu tevhidleriyle beraber müşriktiler. Rububiyete inanmakla beraber müşriktiler. isimlere ve sıfatlara inanmakla beraber müşriktiler. Öyleyse bu şununla neticelenir. Bir kimsenin müşrik olmaktan kurtulması için, müşrik olmaması için, muvahhid, tevhid ehli bir Müslüman olması için rububiyet ve isim sıfat tevhidine inanmak, Allah'ı rububiyetinde ve isim ve sıfatlarında birlemek yeterli değildir. Eğer bunlar mümin olmaya, Müslüman olmaya yeterli olsaydı O müşriklerin mümin olmalarına yeterli olurdu. Onlar Bunlara inanmakla beraber müşrik kaldılar. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaştı. Onların kanlarını mallarını helal etti. Demek ki kişiyi İslam'a sokacak olan şey Müslüman yapacak, muvahhit olarak yapacak, yapacak şey Allah'ın rububiyetine birlenilmesi değildir. Yani Allah'tan başka yaratıcı, rızık veren, kainatın maliki sahibi, kainatı idare eden başka bir Rab yoktur inancı değildir. Kişiyi Müslüman yapacak esas mesele tevhidin bu en önemli kısmı. Üzerinde kavganın koptuğu bu uluhiyet kısmıdır. Bunun ne olduğuyla alakalı da inşallah bu, bu Risale'yi zaten bundan dolayı okuyoruz. Bunun ayrıntıları, bunun tafsilatı, bu uluhiyetin ne olduğu inşallah bu Risale'nin içerisinde ayrıntılı olarak gelecek. Biraz uzadı inşallah, biraz uzadı hakkınızı helal edin. Kısacık bir şey daha söyleyip bitireceğim. Tevhidin bu kısımlarıyla alakalı bunların birbirleriyle olan münasebetleri var. Bunu da anlarsak inşallah bu taksim meselesini iyi zapt etmiş kavramış oluruz. Tevhidin bu kısımlarının birbirleriyle bir münasebeti var. İlim bunu anlatıyorlar. Diyorlar ki tevhidin bu kısımlarının birbirleriyle şöyle bir ilgisi var. Rububiyet tevhidini kabul etmek Rububiyet tevhidini kabul etmek Ulûhiyette Allah'ı birlemeyi ne yapar? Gerekli ve lazım kılar. Yani bir kimse Allah'tan başka Rab olmadığını inanıyorsa yani Allah'tan başka yaratan, rızık veren alemin sahibi maliki olmadığına inanıyorsa, bu adamın ne yapması lazım? Sadece ona ibadet etmesi lazım. Yani bu bunu lazım eder. Bunun gereği budur. Peki uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidininle alakalı bunların yani aşağıdan yukarıya doğru ilişki münasebeti nasıl olur? Diyorlar ki şöyle olur. Uluhiyet tevhidi rububiyet tevhidini zaten içinde barındırır, ifade eder. Bir kimse sadece Allah'a ibadet ediyorsa bu zaten ne yapıyordur Allah'ı? Yaratmasında, rızıklandırmasında yani Rab olmasında bir ve tek kabul ediyordur. Bu şu yüzden önemli. Allah Tebareke ve Teala'nın Kur'an'da uluhiyeti ispat sadedinde zikrettiği delillerin en büyüğü en kuvvetlisi Allah'ın rububiyetidir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında rububiyetini yani Rab olmasını Yani yaratıcı olmasını, rızkı veren olmasını, alemin maliki olmasını ve kainattaki tek idareci olmasını bunları ispat etmek sadedinde söylemiyor. Neyi ispat etmek sadedinde söylüyor? Onları uluhiyette Allah'ı birlemeye ilzam etmek. Yani uluhiyetin delili olması sadedinde söylüyor. Annesi, bunu anladınız mı? Kur'an'daki metot budur. Allah Tebareke ve Teala Rab olduğunu, yaratıcı olduğunu hangi sadette zikrediyor? Ulûhiyeti ispat yani rububiyet ulûhiyetin delilidir. Ulûhiyetin basamağıdır. Rububiyeti kabul eden kimsenin ulûhiyeti kabul etmesi zorunludur. Yani Allah Tebaarık Evet teala diyor ki, siz bak Rabbini sizi yarattı, siz bunu biliyorsunuz, sizi yaratan odur. Kainattaki bütün bu yaratılanlar, bütün bu mahlukat Allah'ın yarat yarattıklarıdır. Allah'tan başka tasarruf sahibi yoktur. Fayda zarar Allah'ın elindedir. Size gökten rızkınızı da o indiriyor. Bütün bunları biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorlar. Kabul ediyorsunuz değil mi? Evet kabul ediyorlar. Bunun arkasından Allah onlara diyor ki öyleyse bütün bunları kabul ediyorsanız ibadeti sadece ona yapmanız lazımdır. Çünkü ibadet sadece bu vasıfları tek başına taşıyan, tek başına bu vasıflara sahip olan kimsenin hakkıdır. Bu vasıflarda yani rububiyette, yaratmada, rızık vermede Allah'a ortak olmayanlar Allah'a bu konularda ortak olmayanlar Ibadetinde de Allah'a ortak edilmemelidir. Edilemezler. Kitapta Allah tebareke ve teala'nın rububiyet ve uluhiyeti takrir ederken, söylerken uyguladığı metot budur. Rububiyet, uluhiyete delil olarak zikredilir. Bunun örnekleri çok. Diyor ki Rabbimiz tebareke ve teala Ya eyyuhennâ su'budu rabbekum Ey insanlar ibadet edin. Kime ibadet edin? Rabbiniz. Rabbinize ibadet edin. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Yani Rabbi ne yapıyorlar? Biliyorlar. Şimdi orada birisi diyebilir ki, niçin Rabbimize ibadet edecekmişiz sadece? Ey insanlar, sadece Rabbimize ibadet edin. Birisi der ki, peki neden? Niçin sadece Rabbimize ibadet edecekmişiz? İşte niçin? ne? onlardan söylüyor. Çünkü, يَا اَيُّهَا نَا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي halakakum. Çünkü o, Rab, sizi yarattı. وَالَّذ۪ينَ min قَبْلِكُمْ Ve sizden öncekileri yarattı. Ve ne yaptı Rabb? Gökten sizin için bir su indirdi. O suyla yerden size rızık olacak bitkiler çıkarttı. İşte bunlardan dolayı sadece ona ibadet edin. Çünkü bunlarda onun bir ortağı yok. Ayetin sonunda diyor ki: "Fe la tec'alû lillâhi endâdan ve entum Şimdi siz bütün bunları bile bile. Yani rububiyette Allah'ın yaratmada, rızıklandırmada tek olduğunu bile bile ibadetinde ona ne yapmayın eşler, ortaklar. Koşmayın. Diyor ki Rabbimiz ve Teala Ee, İnne ilahakum la vahid. Sizin ilahınız bir tektir. İlah ne demekti? Mabut ibadeten. İlahınız bir tektir. İlahınız bir tanedir, bir tektir. Müştak diyecek ki ne münasebet? Neden bir tek olsun ilahımız? Bak bizim başka bir sürü ilahımız var. Allah Tebaraka ve Teala ilahının bir tek olduğunu baklasana diyor ki İnne ilahakum la vahid. İlahınız bir tektir, tek bir ilahdır. Neden? Çünkü Rabbus semavati Vel arzi ve mâ beynahuma rabbul Çünkü o nedir? Semavatın, arzın ikisinin arasındakilerin ve meşarekın, doğuların Rabbidir. Doğunun da batının da Rabbidir. İşte ondan dolayı ilahınız bir tek ne olmalıdır? O olmalıdır. Diyor ki Rabbim istabareke ve teala. Zâlikumullahu Rabbi aleyhi tevekkeltu. Zâlikumullahu Rabbi. İşte benim Rabbim budur. Aleyhi tevekkeltu. Ben kime tevekkül ederim? Sadece ona tevekkül. Neden sadece ona tevekkül ederim? Çünkü Rabbim, Rabbim odur. Kul huve Rabbi la ilahe illahe. Diyor ki kul huve Rabbi de ki benim Rabbim odur. La ilahe illahe. Ondan başka bir ilah yoktu. Neden? Çünkü Rabbim o olduğu için. Rabbim olduğu için ondan başka bir şey ilah edinmemeliyim. Tevhidin kısımları arasındaki münasebette İnşallah böyle. Önümüzdeki hafta Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın izniyle Kitab-ı Tevhid'in inşallah birinci babına başlayacağız. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu yedit.